Hukuk Güvenliği Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aynur Tunçel. 94.9 Açık Radyo'da Sanıyorum 2019'un Son programındayız evet. ve bugün Bir konuğumuz var Çünkü diyeceğiz Konuğumuz. Konuğumuz Sayın Hilal Başak Demirbaş, Ceza İnfaz Sistemi'nde Sivil Toplum Derneği. Hepsini doğru söyledi. <gülüyor> evet. Hoş geldiniz. Hoş buldum. 2019 e, 2019'la ilgili Aynur Hanım'la e, biz de isterdik ki e, hukuk güvenliği açısından, hukuk açısından, adalet e, mekanizması açısından Bundan yararlananlar ya da mağdur olanlar açısından bazı istatistiki bilgileri verebilseydik izleyicilerimize ama biz de iki koşturan avukat olarak doğrusu izleyicilerimize böyle bir hazırlık yapamadığımız için öncelikle özür dileyelim ama bazı şeyleri tekrar etmek istiyoruz. Söz 2019'da işte bir yargı reformu ve strateji belgesi. Yayınlandı. E, yayınlandı. Arkasından ilk yargı reform strateji belgesiyle ilgili Kanuni, bir torba kanun düzenlemesi geldi. Bu arada işte cezaevlerindeki doluluk nedeniyle mi yoksa e, gerçekten mağdur olmuş insanların e, sıkıntılarını durdurmak için mi e, bir af tartışması süre geliyor bu af tartışmasıyla ilgili hükümet ortakları arasında bir anlaşma olamadığı için bunun bir infaz sisteminde değişiklik yapılarak yani infazlarda düşüş yapılarak indirim yapılarak e, sağlanması düşünülüyor bu tartışmalar sürüyor Evet, bu ülkedeki en önemli e, hukuk ve adalet e, turun durumunda olan bazı davalar ve bu, var bu davalarda ciddi gelişmeler oldu. Söz gelimi işte Ahmet Altan aklıma geldi. Ahmet Altanlarla ilgili Yargıtay yani bunlardan hükümeti devirme amacı olmaz ama bunları işte ee, örgüteli örgüte olmamakla beraber yardımdan var. yargılayın diye yargıtay bozdu. Ahmet Altan'la ilgili, Nazlı ilgili e, tutuklama kaldırıldı, tahliye edildi. Tahliye kararı verildi. Ağır cezalar verildi yine buna rağmen. Belki de e, benim bildiğim kadarıyla örgüt örgütesi olmamakla beraber örgüte yardım etmekten dolayı yani kanunun ceza kanunu 227. maddesinden dolayı en ağır cezalandırıldı. Örgüt üyesi gibi cezalandırıldı. Evet arasında. örgüt üyesi gibi cezalandırıldı. ve <gülüyor> e, Ama tahliyenin ardından Ahmet Altan'la ilgili savcılık itiraz yaptı ve itiraz üzerine tutuklandı. <gülüyor> Cumhuriyet Gazetesi ile ilgili Cumhuriyet gazetesinden yargılananların eylemlerinde suç yoktur. Dendi. E, bunların hepsiyle ilgili beraat kararı verilmesi gerekir şeklinde Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin bir kararı çıktı. Hı hı. Ama bu karardan sonra yerel mahkemeye geldi. Evet usulen yerel mahkemenin bir direnme hakkı vardı. Ancak bu direnme hakkını nasıl kullandığı konusu ileride hukuk tarihinde tartışılacak. Çünkü evet. suçlamaların çoğu esasen basın yasasına göre zaman aşımına uğramış. Artık hakkında yasal bir işlem, soruşturma ve kovuşturma açılması imkanı olmayan bir takım haber yayın yazılarla ilgili suçlamalar vardı. Bunları Yargıtay 16. Ceza Dairesi çok ayrıntıyla değerlendirmişti. Buna rağmen bu ee, Mahkeme Yerel mahkeme direnme, mahteme, kararı, direnme evet. kararı verdi ve direnme kararı da bana göre iddianameden uzaklaşılarak verilmiş evet. gerekçelere dayanıyor. Usulü aykırı bir biçimde evet, ayrıca. Evet aykırı de. bir biçimde evet, usul hataları var. E, bu arada tutuklu olan bir sürü insan, hüküm evet. giymiş birçok insan var ve bu nedenle yasanın, Hukukun yanlış uygulaması nedeniyle hı. adalet mekanizmasının iyi işlemediği düşüncesiyle işte İstanbul'da avukatların başlattığı adalet nöbetleri devam ediyor. İstanbul'un dışında da hı hı. E, İzmir'de, Ankara'da, Bursa'da, Antalya ya da olacak. Eski evet hı hı. evet Adana'da oldu. Hatay'da oldu ve Diyarbakır'da oldu. Birçok yerde adalet nöbetleri devam ediyor. Demek ki adalet gereksinimiyle ilgili hukukçuların, avukat hukukçuların gözlemleri ve bu gözlemden kaynaklanan şikayetleri devam ediyor. Evet. Tabii yani biz hukuk güvenliği deyince hem hukuk alanında hem de ceza yargısında hem de anayasal yargıda idari yargıda e, normların doğru uygulanmasını bu normları uygulayacak yargıç ve savcıların e, bunları doğru yapmasını yerleşik e, bugüne kadar ki olan yargı uygulamalarının Ötesinde adil olmayan zalim kararlar vermemesini bekliyoruz ama bizi en çok rahatsız eden kişi güvenliği ve özgürlüğü ile ilgili ceza yargısı kararları. Evet. E tabi ceza yargısı kararları ile ilgili de sonuçta bir cezayı var, hapishane var, özgürlüğünden yoksun tutma var. Bu konuda enteresan rakamlar var. Bunları konuğumuzla paylaşmak istiyoruz. Elbette Cezaevleri olmasa bu ülke bir eee Texas'a dönebilir. Cezaevlerinin olması, cezaevlerinin kaldırılmasıyla ilgili uluslararası e, hukukçular arasında tartışmalar var ama buna ihtiyaç olduğu açık. Çünkü adam e, işte cezaevinden çıkıyor, işte ailesinin, karısını, çocuklarını tekrar öldürüyor. Daha evvel öldür ilk karısını öldürmüş çocuğunu öldürmüş cezaevinden çıkıyor yeniden karısını ve yeni e, çocuğunu öldürüyor. İşte, ama cezaevlerinin fonksiyonu suç işlenmesinin önlenmesi mi acaba? yani? Evet bunu önlenme değil var. topluma kazandırılması tabii ki cezaevlerinin amacı e, bu bakımdan e, cezaevleri ne işe yarar? Cezaevlerindeki tablo nedir? Bunların ayrıntılarını belki bu programda girme imkanı yok ama Kaldırılsın diyelim ee, bir, misin? Bir, ta, bir tablo var ki e, 355 e, cezaevinde 282 bin mahkum var diyor. Mahkum, milliyet tutuklu gazetesinin tutuklu ve hükümlü. Milliyet gazetesinin haberinde ki bu 26-12 2019 haber. tarihli evet. haber. Ancak bunun içinde mahkum tabiri yanlış kullanılıyor. Evet. Hem hükümlü hem, hem de tutuklu. tutuklu var. Şaşırdım ben. <gülüyor> Evet yani ee, yine e, buna ilişkin e, MP'nin af teklifi çerçevesinde cezaevlerindeki sayılarla ilgili veriler paylaşılmış. Çünkü e, işte cezaevlerinin artık boşaltılması gereği yine değiniliyor. Burada ilginç bir e, bilgi daha. E, 2020 yılı e, bütçesi yapılırken cezaevleriyle ilgili e, ayrılan payın 19 milyar 751 milyon 361-360 bin olduğu söyleniyor ki bu 2019 bütçesinde 18 milyar 35 milyon küsür kişi ve bu cezaevlerinde bir kısmı sözleşmeli personel olmak üzere 60 bine aşkın görevli görev yapıyor ve bunlar da cezaevleri tutuk evleriyle ilgili bütçede yer alan rakamlar. Biz tabi bu, bu konuda biraz daha ayrıntılı araştırma yapan bir kurum konuğumuza soruyoruz. Evet. evet. Nedir tablo? Acaba? <gülüyor> evet. Öncelikle bize kurumunuzu, derneğinizi tanıtırsanız ceza adalet sistemi içinde sivil toplumun rolünü nasıl değerlendirdiniz? O değerlendirmeye bağlı olarak kuruldunuz. Öncelikle dinleyicilerimizle onu paylaşmanızı diliyorum. Ardından da Az önce Bahri Bey'in bir ucundan ıı, tanıtmaya başladığı panoramanın ıı, bütünlüğünü sizden dinleyebilir miyiz? Hukuk güvenliği içinde yaşıyorlar mı kapatılmış insanlar? Buyurun söz sizin. Teşekkürler. Ee, ceza infaz sisteminde Sivil Toplum Derneği <gülüyor> insan hakları alanında çalışıyor. Ee, <gülüyor> Mahpusların e, yani biz mahkum değil mahpus diyoruz hem hükümlü hem de tutuklularla çalışıyor. İkisini birden katsıyor. Aynen <gülüyor> e, ve insan hakları... E, e, alanında e, çalışıyoruz. Yani MOPUS'lar herhangi bir ihlalle karşılaştıklarında bize başvuruyorlar. Mektuplar ve e, danışma Hı -hı. adları aracılığıyla. Siz e, nasıl tanıyorlar? Kendinizi nasıl tanıtıyorsunuz? E, zaten onlar... çok uzun zaman yani Hı -hı. on e, senemizi doldurduk. Hı -hı. E, zaten çok uzun zamandır tanınıyoruz ama çeşitli Hı -hı. E, bilgilerle e, MOPUS'lara ulaşmaya çalışıyoruz. Yani bir kitap çıkarttığımızda iletişimde olduğumuz Hı -hı. MOPUS'lara gönderiyoruz. Bir ihlalle karşılaştığımız, karşılaştığında MOPUS'lar zaten diğer MOPUS'lardan bir şekilde haberler, haberler ...oluyor ve birbirlerine e, bizden bahsediyorlar. Raporlarınızı kütüphanelere yoluyorsunuz evet, belki, kabul ediyor cezaevleri. kütüphaneleri, bazıları tütkiyor, e, kabul etmiyor, bazıları diyor Evet, e, ya da e, daha çok mapusa ulaşmak için mesela Hı. Posta Gazetesi'ne, e, hapishanelerde en çok okunan gazetelere... mi? ...ilan veriyoruz. <gülüyor> e, bu şekilde de aslında e, bir Avukatlar iletişim sağlanıyor. Evet, bir avukat olur. ağımız var, gönüllü avukat Hı. ağımız. E, Hı -hı. Dava da suyalarıyla ilgilenmiyoruz ama mobuslar bir hak ilerle yine maruz kaldığında eğer idare e, Hı -hı. sebebiyle yani, da, yani mektup okuma komisyonundan e, şikayetleri geçmiyorsa mektup okuma Hı -hı. komisyonunda iletemiyorlarsa. iletemiyorlarsa şikayetlerini Hı -hı. hem aileleri hem de avukatlar aracılığıyla görüşmeler yapmaya çalışıyoruz. A, Hı -hı. E, aileler de derneğimizi ziyaret ediyorlar ya da danışma hattımıza arayarak e, şikayetleri aktarıyorlar. Düşürüz. E, ...idari birimlere aslında başvurular yapıyoruz... E, ...şikayetleri öğrendikten sonra... Hı. ...Adalet Bakanlığı, i̇l insan Hakları Kurulları... izleme Kurulları... Hı hı. E, il ...İhbar izleme ve kurulları. aracılık o zaman... ...duyduklarınızı e, Evet, bir yandan evet, iletiyoruz ve süreci hı hı. takip ediyoruz. İhlal e, hı hı. ortadan kalkıyor mu... ...kalkmıyor mu süreci nasıl takip ediyorlar... ...İzleme Kurulları gidip izleme çok yapıyorlar önemli. mı... ...çalışmalar yapıyorlar mı... Hı hı. ...bazı e, şehirlerin izleme kurulları... ...aktif değil, e, onlarla hı hı. iletişime geçip... E, ...aktif hı hı. olmaları için birazcık... ...daha e, çok, çok fax gönder. ...ve e, daha çok aslında... <gülüyor> Görevinizi yapın, işleminizi e, yerine getirin. <gülüyor> e, onun dışında Türkiye İnsan Hakları Eşitlik Kurumu... CİMER gibi Hı. kurumlara da, Meclis İnsan Hakları Komisyonu'na da... ...biz e, yaptığımız e, başvuruları gönderiyoruz... Hı. ...ve her sene e, rapor yazıyoruz... ...çeşitli e, öne çıkan konularda... Ee, şimdi periyodik raporlar hazırlayacağız. Biz sadece e, yani tüm obuslar çalışırken e, bir yandan da özel ihtiyacı olan obuslar çalışıyoruz. Birleşmiş Milletler'in de özel ihtiyacı olan obuslar kavramını kullanarak oradan referanslan. Ben de sizin gibi bu kavramı tercih ediyorum. Evet, o kırılgan dezavantajlı hoş evet. değil. Ee, bu gruplarda kadın, çocuk, leğbe teyarleştirilmiş leğbe işçi, öğrenci, hı hı. engelli, e, sağlık sorunu yaşayan mupsular, yabancı mupsular olarak, e, hı hı. yaşlı mupsular olarak devam hı hı. ediyor. Bazen anneleri kalan çocuklarla ilgili de hı hı. E, çeşitli açıklamalarımız, bilgilerimiz oluyor, bilgi verdiğimiz e, durumlarda oluyor. Hı hı. E, aslında yani hem tüm hapishanelerin koşulları ve e, şu e, ...tarihsel olarak ne, ne oldu... ...ve nereye gitti, nasıl ihlallerin ortaya çıktı... ...ve e, bu şikayetlerin... ...nasıl çözüldüğüne ilişkin... E, ...çeşitli e, bilgilendirmeler... ...raporlar hazırlarken bir yandan da... ...özel ihtiyacı olan MOPs'lar alanında Hı -hı. da... E, ...çalışmalar yürütmeye devam ediyoruz. Peki bu yaptığınız çalışmaları... ...ve raporlamaları... ...Adalet Bakanlığı'na... ...Ana Muhalefet veya muhalefetin... ...diğer e, kanadında yer olan... Terkine. ...siyasi partilere... Bu işin çözümü için yapılması gereken şeylerin tablosunu sunmak açısından bu raporları iletiyor musunuz? Evet. Peki hükümetten mesela Adalet Bakanlığı'ndan, Cezaevleri Genel Müdürlüğü'nden bu raporlardan sonra size herhangi bir olumlu dönüş, bir cevap, bir açıklama geldi mi? Yani yakın zamanda e, ifade özgürlüğü ile ilgili bir e, politika belgesi oluşturduk. Meclise gittik ve e, vekillerle görüştük ve politika belgemizi sunduk. Bunun dışında zaten raporlarımızı, kitaplarımızı e, hem vekillerle hem de dediğiniz gibi e, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Adalet Bakanlığı ile paylaşıyoruz. E, ve il <gülüyor> ilk... teşekkür mektupları Cezaevleri Genel Müdürlüğünden alınan raporlar teşekkür mektupları yoksa dikkate alıyoruz. işte Biz şunu teklif hazırlarken bunu yaptık, yararlanıyoruz. Bunu düzelttik şeklinde aslında şöyle oluyor. Çeşitli toplantılar yapmaya çalışıyoruz, Bire, yani bir araya gelmeye çalışıyoruz. Direkt bir iletişim kanalı hani teşekkür etmek ya da işte süreci şöyle planladık <gülüyor> ve bunun üzerine şöyle çalışma yürütüyoruz gibi bir yolumuz olmuyor. Çoğunlukla hani bizim iletişime geçtiğimiz, bizim toplantısal ettiğimiz <gülüyor> ve süreci takip ettiğimiz süreç şekilde ilerliyor. Örneğin yakın zamanda yaptığımız ve sonuçlanan güzel kampanyalar da oldu. Örneğin işte kadın Onlara ücretsiz ped verilmesi e, üzerinde bir kampanya yaptık. E, Hı -hı. Bunu da e, görüşmeler yaptık. E, çok Hı -hı. 82 e, yanılmıyorsam e, kadın örgütüyle birlikte organize ettik bizim. Hı -hı organizasyonumuzla oldu ve e, şu an bazı hapishanelerde olmasa da ya da bazı hapishaneler az verse de kadınlar ücretsiz PED'e ulaşabiliyor. Hı -hı. Veya e, çocukları ücretsiz e, mektuplaşabilmesi üzerine bir kampanya Hı -hı. yapılmıştı. E, bizim üzerimizden olmasa da Kızılay üzerinden bir e, ilişki kuruldu. E, Hı -hı. Sonrasında e, cezaevi ve Genel Müdürlüğü ile Kızılay e, bir e, protokol imzaladı ve şu an çocuklar ücretsiz mektuplaşıyor. Hı -hı. Yine bizim önerdiğimiz bir Skype kampanyası vardı. Yabancı ürküm opusların Skype'la aileleri ile Skype olması da yani herhangi bir görüntülü e, sistemle görüşebilmesi e, üzerine. Çünkü hmm. kart almak çok ücret yani e, mobuzları maddi olarak çok zorlayan bir şey. <gülüyor> Aileleri çok uzak. E, görüşme süreleri çok kısıtlı. Aileler gelip yüz yüze görüşemiyorlar. E, <gülüyor> bu nedenle e, görüntülü görüşme önemliydi ve şu an son yaptığımız görüşmelerde e, görüntülü e, görüşmelerin sağlandığı e, Skype numaralarının e, ailelerin Skype numaralarının verildiği yabancılık şey. mobuzları <gülüyor> için. <gülüyor> Ki aslında işitme e, engel mobuzları da e, kapsayacak bir <gülüyor> çalışma olabilir bu. E, gördüğümüz aslında e, yapılabilir, e, çözüm <gülüyor> e, üretilebilecek şeyler için de çeşitli öneriler sunuyoruz. Çok aslında güzel. bu yaptıklarınız tabii biraz <gülüyor> evvel Aynur Hanım'ın e, uyardığı e, yani cezaevleri e, ihtiyaç mıdır değil midir e, konusuyla ilgili ve cezaevlerinin amacıyla ilgili. De, tabii ki ben e, onlara ihtiyaç var derken adi suçlarla ilgili Bunları söyledim ve tabi o suçluların da cezaevine konulmasının amacı tutuklular için başka, hükümler için başka cezalandırma değil. Yani bir kısas yöntemi değil cezaevinde hükümleri tutmak, topluma kazandırmak ama düşünce özgürlüğü. Suçlularının, siyasi suçluların da e, orada ıslah edilmesi gibi bir amaç söz konusu olamaz. Burada olması gereken şey ifade özgürlüğü, düşünce özgürlüğü, siyasi suçluların cezaevine konulmaması. Peki sizin biraz evvel söylediğim bu 355 bin cezaevinde 282 bin mahkum var dedik. Burada bu rakam size de e, uygun mu? Ve bunların içinde siyasi suçlularla e, diğer suçlular arasın e, nedir? Hı hı. Sayılar olarak bir fark var mı o konuda? Yani sizin Bizi... de bahsettiğiniz gibi 2019 yılında 282 bin e, küsur mobustan bahsediliyor. E, 2018 yılı itibariyle yayınlanan e, Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçe raporunda e, biz e, hükümlü ve tutuklu sayısına sağ sol siyasi... E, ...sayısına ulaşabiliyoruz. Her zaman aslında en büyük yaşadığımız problem... E, ...istatistiklere... E, erişememek. Hı hı. Yani çok e, kolay ulaşabileceğimiz aslında e, çok e, aslında hı hı. yani dernek olarak da ya da herhangi bir e, hı hı. E, sivil toplum örgütü olarak ulaşmak istediğimiz çeşitli verilere ne yazık ki hı hı. ulaşamıyoruz. Ulaşmak için çok çabalamamız gerekiyor hı hı. ya da e, milletvekillerine soru önergeleri ver diyoruz ki ona da bazen e, bu Cevap de, evet cevapları verilmiyor. Ben özür dilerim. Mesela bugün yani kendimin avukat olduğunu, bir çalışma için e, ihtiyacımız olduğunu söyleyerek cezaevleri Genel Müdürlüğü'nün telefondan aradım. E, oradaki e, sekreter bizi bu konuyu e, bilgi işlem merkezinin orada veriler, datalar olacağı için bilebileceğini söyledi, oraya bağladı. Onlar da dediler ki yani bu konuda biz bilgi veremeyiz, istatistikler dairesine Başvurun, oraya bağlanın. Ben bu sefer tekrar aradım. Cezayirleri Genel Müdürlüğü'nün telefonundan. Beni istatistikler Dairesi'ne bağlar mısınız dedim. İstatistikler Dairesi de dedi ki biz bu konuda herhangi bir bilgi veremeyiz. Siz özel kalemi arayın. Sanıyorum özel kalem dediği de Cezayirleri Genel Müdürlüğü'nün kalemi İnternete kalem koymak bu kadar zor evet, mu yani? Yazıca. Herkesin bilmesi gereken bilgiler bunlar. Evet yani bunlar çünkü bir anlamda suç haritasını suçluluk haritasını işte hukukla ilgili çözümlemeleri öğrenmek bilmek için her zaman elde edebileceğimiz bilgiler olması gerekir. Siz dediniz ki işte mesela siyasi suçlar, sağ suçlar sol hı hı. suçlar onlarla ilgili bilgilerinizi yani bu rakam 2018 yılı Tabii. rakamı Tabii. E, evet. yani 2019'u içermiyor. Orada e, mevcut 258 binken e, kadın e, oranını 10.208 bin e, olduğunu e, belirtmişler. dediğim gibi Büçre raporunda. 25'te bir kadın. Evet e, hükümlü 199 bin e, tutuklu 58 bin. Ee, yine e, burada sağ sol siyasi olarak verilen rakam evet. e, 44.986. Yani 45.000'e yakın ama dediğim gibi bu 2018 rakamı. Yani siyasi suçlular, sağ, sağ sol sol siyasi, evet. siyler, bir sağ siyasi olarak siyasi hatta bunun oldu. içinde evet. FETÖ dediğimiz hı hı. hani Fethullah Gülen örgütü veya yapılanması nedeniyle tutuklu olanlar dahil olmak üzere hı hı. 58 Bin. 60 bin diyelim yani 200 den üstünden şey oluyor. Dörtte bir gibi bir Beşte bir. Beşte bir oluyor. Yani. 45. 45 evet. bin. Aynen. Evet. Ee, ya yani aslında burada e, bizim çok e, her e, gittiğimiz yerde döne çıkardığımız Hı. şey şu oluyor. E, şu an için e, 282 bin mapusdan bahsediyoruz. E, ama e, hapishane kapasitesinin 220 bin oldu. E, ...açıklandı. Yani... ...kapasite aşımı var. Bin fazla. 62 bin küsür kapasite aşımı. Yine yakın zamanda... ...TÜİK'in yeni e, hı hı. çıkardığı... E, ...raporda... ...bu da e, 2018'in verisi. E, yatak sayısının 213.862 ...862 olduğunu söylüyor. Yani burada yani 50 50980 ...980 yatağının olmadığını... ...görüyoruz. Yani bu... De, e, bu ...51 bin mabuzun... Hani ...arttırılmış kapasitede... E, ...nasıl e, kaldığını cevabını net olarak almak ne yazık ki mümkün değil ama biz mopuslardan aldığımız bilgileri ve e, hani bu süreçte gözlemlerimizi aktarmak gerekirse ranza sayıların arttırıldığını e, söyleyebiliriz iki kişilik Hı. ranza 3 kişiye çıkartılıyor nöbetleşe uyuma, Nasıl oluyor yani iki kat mı oluyor Ranza? İki katken üçüncü... Bir kat daha, bir kat daha ekleniyor. Divan yani, üzerine divan monte ediyorlar evet, yani. Evet bulunan koğuşun hmm. koğuştaki bulunacak kişi sayısını arttırıyorlar. Hmm. Metre kare normalde Apartman yani. Serken. Evet. Ranza apartman yapıyorlar. Ya da e, bazen e, yerde yatma, betonda yatma, e, yatağa yere koyma e, şeklinde çözülüyor. Ya da bazı sosyal aktivitelerin yapıldığı alanları e, ya da kurs için e, oluşturulmuş Hı -hı. yerleri e, koğuşa çevirdiklerini koğuşa, öğreniyoruz. Evet. Veya e, örneğin Alanya L tipinde e, LGBT MAPUS'lar çok uzun zamandır tekli de kalıyorlar. Koğuşta kalabilecekleri kadar sayıları olmasına rağmen bazı mobusları e, tek tek ayrı ayrı evet yani normal hücre suçları e, tekli kalmasına gerek e, olmayan, olmayan. suçu olmasına rağmen yine de sırf kapasite aşımı sebebiyle e, koğuş almak yerine e, tekli hücreyi almayı e, tercih ediyorlar çünkü orada bir e, dediğimiz gibi e, hapishanelerin... Güvenliğini mi sağladıklarını düşünüyorlar Hani Hayır, saldırıya bu... uğramasınlar Falan gibi nedenlerle değil Ne yazık ki yani bu e, Kapasitenin e, gerçekten de çok fazla e, hmm. Onlar e... ayrı bir hizmet Öremiyor onları yine tecrit ediyor yani evet. Tecrit de bir daha tecrit evet, ediyor Kesinlikle ve e, şu an e, en büyük problem aslında bu kapasite aşımı e, sebebiyle oluyor. Yatak yani, alabiliyorlar mı dışarıdan televizyon mesela sipariş edip alabiliyorlar? Yatakta sipariş edebiliyorlar mı yere koyayım yatayım diye? Kantinde yani yatağı zannetmiyorum yani emin değilim ama e, zaten kantinde e, alması gerekiyor televizyonu <gülüyor> evet. vesaireyi de. Evet, ondan sipariş Satılıyorsa veriyor. alıyor yani hmm. hapishanenin kantinin de bulunması gerekiyor olabiliyor. Hmm. Yani kapasitenin çok fazla olması ve kapasitenin son dönem çok artması çok ciddi sıkıntılara ve sorunlara Ama sebep oluyor. Ama işte oldu. bu nedenle zaten Herkese sanıyorum bütçede koşulları yani, e, yani 2000, 2019 itibariyle son itibariyle 28 modern evet. cezaevinin daha e, açılacağı söyleniyor. Bunu karşılamak için. Milyarlarca lira. 2020'nin sonuna kadar da 61 hapishane açılacağı yine evet. belirtildi. Peki e, bu, bu. devam ediyor inşaatlar gözümüzün evet. önünde görüyoruz. Evet yani. evet. Peki bu şeyde e, siyasi e, suçlarla ilgili mahpuslarla ilgili. Tutuklu sayısı, hükümlü sayısı ne kadar o, o konuda? Onun ayrımını e, vermemiş, e, elimdeki veride yok. Yani e, sadece sosyal siyasi e, sayısı var ve hükümlü tutuklu evet, sayısı var. Evet. Şimdi burada burada ben mesela şu Hanım hakikaten özellikle siyasi suçlarla ilgili cezaevleri belki kaldırılmalıdır diyeceğiz. Ben yani Ama... bütün cezaevlerinin kaldırılmasını, bütün evet. cezaya yani Bu hapis konuda... cezasını ben gramatik acayım yani toplumsal savunmaya kulüne inanıyorum. Kapatılmayı reddediyorum kapatılmanın dışında bir çözüm bulmak zorundayız. Evet o çözümü bulduğun zaman bana söyleyin ben de cezayelerin çözüm var öneriler var. Uygulayabilmek uygulamak evet. için bir mutabakat bütçe Hı. ayırma kabul mutabakat gerekiyor. Onu yapamadığımız için cezayelerini üretmeye devam ediyoruz. Ama ama somut olan bir şey var ki yani özellikle tutuklular için ...bizim yargımızda, mahkemelerimizde ciddi bir hoyratlık var. Yani tutuklama müessesesi sanki infaz müessesesi gibi kullanılıyor. Evet. Ve hatta çok açık yasal düzenlemeler, anayasal düzenlemeler... ...yok sayılaraktan bu tutukluluklar sürdürülüyor. İşte en son yaşadığımız Kavala dosyası... Kavala dosyası ile ilgili dört e, buçuk yıl önceki gezi olaylarıyla ilgili dört buçuk yıl sonra bir gözaltı arkasından tutuklama oldu. Bundan yaklaşık bir yılı e, aşkın bir süre sonra iddianame düzenlendi ve bundan sonra işte 2 yılı, e, buluyor, iki buçuk yılı buluyor. 2 yılı aştı. <gülüyor> <İşte>. Tutukluluk <gülüyor> devam ediyor. Üstelik neye göre devam ediyor? Anayasaya göre anayasaya aykırılığı bile iddia edilemeyecek ee, usulüne göre kabul edilmiş insan hakları sözleşmelerinden Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin beşinci maddesine aykırı bir şekilde tutulduğu tespit edilen ki bunu yani e, bu sözleşmeyi yorumlama tekeli sadece Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bunu Diyor ki yani burada tamamiyle tutuklama ile ilgili beşinci madde ihlal edilmiştir. Derhal bırakılması gerekir diyor. Anayasa 90'a göre bunu ya uyacağız ya da uymayacağız. Ama çok enteresan bir bilgi daha geldi. E, aslında bu sözleşmenin Türkçe metninin e, Adalet Bakanlığı sitesine düşüp düşmediği, bunun Türkçesi mahkemenin eline geçmediği için ayın 24'ündeki duruşmada tahliye edilmeme olasılığı düşünülüyordu ve bunun için de avukatları e, noterden yeminli tercümanla e, çeviriyi e, e, mahkemeye sundular. Oysa Adalet Bakanlığı hemen bunun Türkçesini İstanbul Cumhuriyet Savcılığına göndermiş mahkemeye verilmek üzere ve mahkeme tutukluluğun devamı kararı verdikten sonra savcılık bu tercümeyi mahkemeye göndermiş diye iddia ediliyor. Burada ben şunu anlıyorum. Yani tutukluluk müessesesiyle ilgili bu hunharca e, uygulamada e, bir de e, yani iktidar veya yargı iktidarı içinde bir çelişme ve çatışma var birileri hukuk uygulansın birileri özgürlükler e, anlayışı daha öne geçsin diyor birileri de tutuklamayı tutukluğu sürdürmeyi adalet için ihtiyaç görüyor veya devletin otoritesi için ihtiyaç görüyor sonuçta da bir sürü belki sonradan suçsuzluğu anlaşılacak sağ olabilir sol olabilir siyasi Suçlu veya siyasi suç isnadıyla soruşturulan, koğuşturulan insanlar cezaevlerinde ve cezaevlerinde yeterli ranza yok, yeterli mekan yok, yeterli yatak yok. İnsanlar e, belki de bir yatağa iki üç e, tutuklunun ya da hükümlünün paylaştığı bir tablo ile karşı karşıyayız. 2019'un sonuna 2020 doğru. 2020'ye geldik, evet. Evet. Şimdi biz ben sizin <gülüyor> nasıl araya girdim, ne <gülüyor> kadar çok konuştum, evet. Aydınur'un sonra benden şikayet edeceğini verileri siz bize sunmaya, paylaşmaya devam ediyordunuz, isterseniz devam edelim. Neler var? Başka genel rakamı öğrendik, evet. tutuklu hükümlü oranı belli, ne kadarın siyasi olduğu belli, Hı -hı. ne kadarının kadın olduğu belli, ne kadar çocuk var ailesiyle kalan diye hep soruluyordur size ama Aynen. mesela ne, ne kadar LGBT'i birey var, Hı -hı. ne kadarı ı, sağlık sorunu yaşıyorlar, adli Kurumu'nun kurumunu Uygulamaları nedir engelli insanlar için ayrı hizmetler sunuluyor hı hı. mu zamanımızın el verdiğince önem verdiklerinizi İsterseniz bunu siz toparlayıp bize hı hı. anlatıncaya kadar bir müzik, müzik arası, arası verelim hı hı. E, yani ilk başta tabi son duruşma nedeniyle Kavala'ya olmak üzere Selahattin Demirtaş diğer yani seçilmiş mahkumlar hükümlüler ve bütün haksız yere e, hukuksuz yere Gizli tutuklu amaçlı bulunanlar tutu tutulanlar, e, kapatılanlar evet. ya da suç su halinde yakalansa bile e, hukuken suç olduğu belli olan bir işlemi icra ederken yakalanmış ve o nedenle ceza almış ya da tutuklanmış olsalar bile bütün kapatılan insanların acaba insan hakları sorunu nedir, manzara nedir, ihtiyaçları nelerdir, sizin dernek olarak önerileriniz nelerdir e, nasıl Bunları, desteğe ihtiyacınız var onları konuşacağız böyle. ve ben bütün tutuklular ve hükümler <gülüyor> Peki, için <konuşmuyor>. özgürlük isteğiyle <gülüyor> Zülfülivaneli'den ey özgürlüğü dinleyelim diyorum <gülüyor> Defterime sıram açlara yazarım adını okunmuş yapraklara beyaz sayfalara yazarım adını yıldızların gelere toplara bukelere top kralların unutucuları en güzel gecelere günün ak ekmeğine yazarım adını tanamara ve ufka. Kuşların kanadına gölgede uyanmış Afrika'ya seyirin giden yola ben canım ben Yapımın eşiğine, kabıma kacağıma, içimdeki alem Canların Camların oyununa, uyanık dudaklara, yazarım adım. Yıkılmış evlerime, sönmüş belerlerime, verdim bunlarla. Arzu duymaz yokluğa, çırçıplak yalnızlığa, yazarım adım. Geri gelen sağlığa, geçenler tehlikeye, yazarım ben adını, yazarım. Bir sözün coşkusuyla dönüyorum hayata, senin için ay kırmaya. 4.9 Açık Radyo'da 2019'un son hukuk güvenliği programındayız ve hey cezaevlerindekiler için hey özgürlük dedik. Evet. Ee, şimdi, şimdi konuğumuza sözü veriyoruz ve biz hiç konuşmuyoruz. <gülüyor> programın geri kalan bölümünde bizimle neler paylaşmak istiyor. Yani siyasi mopslardan bahsettik ama adli evet. mopsların sayıcı da çok yüksek olduğunu ve hapishanelerde bahsettiğimiz gibi işte kapasitenin çok hı hı. arttığını bu nedenle de çok fazla ihlalin kötü muamelelerinin olduğunu söylemek mümkün. Hı hı. Birazcık bu kapasite fazlasının yol açtığı sorunları hı hı. aktarmak gerekirse hı hı. işte bahsettiğim gibi alan hesaplaması yapılırken ranza sayıları artırılıyor ve bu yani mapusların kullandıkları alanın <gülüyor> e, herhangi bir şekilde nefes alabileceklerin neredeyse Değil bir mi? alanın olmaması e, durumuna sebep oluyor. Hastalıklar ürüyor. Kesinlikle. Oksijen azalıyor. Evet. Ee, yine dediğim gibi yer yatakları dönüşümlü uyuma meselesi Hı -hı. hijyeni e, çok Hı -hı. E, ilgilendiren bir şey. E, fiziksel Ciğerleri düşüyorlar belki. De. Kesinlikle ve Hı -hı. yani fiziksel psikolojik olarak e, hani minimum standartlara bile neredeyse e, ihtiyaç duydukları minimum standartları bile erişemiyor oluyor mobuslar. E, havalandırma alanların yüz ölçümü e, yine bu sayısı artan kişilerin ihtiyacını karşılamaktan çok uzak kalıyor. Mobusların günlük hareket alanları da ne yazık ki azalıyor. Hı -hı. Tuvalet banyo sayısı kalabalık nedeniyle art ...ihtiyacı karşılamak için çok yetersiz. Hı hı. İşte, e, yine mutfak, banyo e, ve bu alanların temiz tutulması ve e, hijyen sağlanması hı hı. E, imkansız. E, sağlığa erişim engeli çok büyük e, bir problem. E, kapasite zaten e, fazla. Zaten daha öncesinde de sağlığa erişim sınırlıydı. Şu an çok e, ciddi derecede e, sağlığa erişim e, hakkı engelleniyor ve kısıtlanıyor. Revire Kur çıkışlar e, bu Kurum sebeple içindeki doktorların, pis, psikologların evet. sayısı Aslında yeterli ama Aslında sayısı artarken e, çalışan sayılarının artmadığını hmm. e, gözlemlemek mümkün Ya da artıyorsa çok, e, aynı oranda artmıyor ne yazık ki Zaten azlar giderek evet. daha az sayıda e, oranda hizmet sunmak evet. durumunda kalıyor Daha oluyor. kısa sürelerde de Hı -hı. doktorlar mopuslarla görüşmek zorunda kalıyor bu sebepten Hı -hı. E, Doktor sayısı yetersiz, görüşme süresi az, e, alana hizmet kalitesi düşük Bununla ilgili çok fazla şikayet alıyoruz ee, yine Üzellikle büyük cezailerinde herhalde daha e, ciddi Merkez bir sağlık de. e, gerekiyor evet. değil mi? Evet. Yani şu an e, yani ondan da bahsetmek isterim. E, 355 sayısı e, aslında hapishanelerin sayısının azaldığını ama bir yandan da kapasite artarken hapishane sayısının azalmasıyla ilgili bir ters orantı olduğunu hmm. e, görmek mümkün. Bunun sebebi de büyük hapishanelerin ve e, daha kampüs tipi hapishanelerin yapılması Silivra olarak. Silivri gibi. Evet okuyabiliriz. Yani, İçinde hastane kurdular mesela. Evet ya da şehir Hı -hı. merkezin çok dışında arazinin Hı -hı. daha geniş e, Hı -hı. olduğu farklı yerlere, e, farklı yerlere. E, ilçelere e, hapishanelerin yapımı Böylece sürdürülüyor. Böylece mahpusların yakınlarının onları ziyareti ve evet. onlara ulaşması da güçleşmiş oluyor. Yine aynı şekilde hastaysa bir mahpus, e, bir kalp krizi e, <gülüyor> acil <gülüyor> durumlarda ambulansın gelme süresi ve e, bu tüm sürecin diyeyim. değerlendirilmesi Ambulansız. ve sonrasında ambulansın gelme süreci e, hastaneye gitme süreci de ne yazık ki e, uzuyor, rinkler yetersiz. E, yine hastanelerdeki mahkum bekleme odaları ve mahkum koğuşları e, yetersiz Bu da sağlığa erişim hakkını büyük bir oranda engelliyor. E, son dönemde yaşanan e, başka ihlaller var. Kapasitenin artışından da e, ayrıca e, değerlendirebileceğimiz zorunlu sevklerde son dönemde artış var. O hal öncesinde aslında başlayan e, bazı e, uygulamalar, e, genelgeler, iç yönetmelikler olduğunu biliyoruz. Ve bununla birlikte çeşitli hakların e, sınırlandırıldığını söyleyebiliriz. Ee, örneğin zorunlu sevklerin e, siyasi mahpuslar için daha çok kötü muamele ve ayrımcılık amacıyla aslında daha çok e, kullanıldığını söylemek hmm. mümkün. E, Kürt mahpusları e, bir e, şehir e, daha muhafazakarsa ve Kürt mahpuslar eğer e, oraya gönderiliyorsa ailelerinin de görüşe gitmesi aynı sebeplerle yani, zor Edirne'deki eski seçilmiş belediye başkanı, Van'daki seçilmiş belediye başkanı İstanbul'da, Silivri'de ya da e, Kocaeli'nde Kandra'da. Yani, evet. ge İlginc gerçekten. Ee, yine mobster. Kes daim Evet. Dağıtma. Yani evet, e, bir, evet bir aslında kötü muamele yöntemi Hı. olarak söylem. Özel hayatı, ailenin ki. bütünlüğüne müdahale oluyor aslında evet. bu Evet dönem yani Son dönemde bize e, hem e, açık e, hapishaneden hem de kapalıdan çok fazla sevk başvurusu geliyor aile yakına, e, ailenin yakınına e, sevk olma ile ilgili. Ee, ...yine sevklerin ani ve habersiz yapıldığını... ...mabusların eşyalarını dahi e, toplamasına izin verilmediği durumlarla karşılaşıyoruz. Mabusların yine öznel durumları yani hastane süreçleri de dikkate alınmadan... Yani ailevi, önceden haber verilmeden, verilmeden evet. ani zorunlu, zorunlu sevkler yapıyor. Evet. Ve eşyalarını alamıyorlar. Evet. Ve Ayarlanamıyor. Eşyalarını evet. almak için bir sürecin başlaması gerekiyor. O eşyaları <gülüyor> tekrar kendisine verilmesi için ve bu da çok uzun süreler alabiliyor... Yine sonrasında çıplak aramanın çok fazla e, sık uygulandığını, çıplak aramayı kabul etmeyen mupusların e, şiddete maruz Yasal kaldıklarını. Yasal da yok çıplak aramanın. Evet. Çözükte bir uyduruk madde var. Anayasaya aykırı çok açık. Evet ve kabul etmeyen mupuslar da şiddete maruz kalıyorlar. Gerdiyanların evet. kişilerin vücuduna dokunma yetkisi yok ki. Sadece tıp e, uzmanları bununla e, yetkili. Evet. Yönetmelikler ve kanun çok açık ama o çözüğün o 43. galiba bir maddesi var. O maddeden dolayı. Ee, ...bunu yapabileceklerini zannediyorlar ve maalesef anayasa mahkemesi de gerekli bir kararı veremedi şu ana evet. kadar. O yüzden e, anayasaya aykırı bir boncuk gibi böyle nazar boncuğu gibi duruyor. İstedikleri zaman bu yetkilerini kötü kullanıyorlar. Evet. İnfaz koruma memurları belli ki. Ve bazen mahkemeye giderken, hastaneye giderken de çıplak arama yapıldığına dair iddialar aldık Mokslar tarafından. Ama tabii ispat edemiyorlar. Evet. Ee, yani ifade özgürlüğü alanında yaşanan çok fazla e, problemler var. Şu, kitap sınırlaması, süreli yayınlara... E... ...çeşitli kısıtlamalar getirildi... ...dışarıda Hı -hı. toplatma kararı olmayan... ...birçok e, gazete hem o hal sürecinde... ...hem de devamında Hı -hı. günümüzde Kendi de... ...kendi siyasi tercihlerine göre tehlikeli bulunuyor... Evet. riskli bulunuyor... ...ve öyle... kitaplarda aslında çok inisiyatife göre değişiyor... Hı -hı. ...yani e, kitap okuma komisyonunun... E, ...karar evet. verdi. bazı kitaplar... E, evet. ...hapishane verilirken bazıları... E, ...farklı şekilde verilmeyebiliyor... ...bir verilmeye tutuk geliyor. evine giren öbür tutuk evine giremiyor... Evet. ...kitaplarında öyle bir... ...aslında bir netlik ve e, şey... E, Hı -hı. ...bir karar e, yok... Hı -hı. Değil ...değişebiliyor yani kitaplar Hı -hı. ve e, gazetelerde... ...yine radyo ve tv'ye... E, ...çeşitli yayın kısıtlamaları geldi... ...radyoların EM bantları kaldırıldı... ...şu an sadece FM bantları var... O, o nasıl oluyor? EM bantları e, yani yabancı uygulama da kullandığı Hı -hı. aslında... Hı -hı. ...bir yandan hani ülkelerindeki... E, e, ...güncel durumu da belki takip edebilecekleri... ...bir e, kanalken... ...şu an sadece Türkiye içerisindeki... Hı -hı. E, ...ve FM bandının üzerindeki... E, ...ulaşabildiği Hı -hı. kanallara erişebilme... E, ...durumu geldi. Hı hı. Yine mektup geliş gidişlerde kısıtlamalar var. Zaten çok uzun zamandır e, mektuplar e, çeşitli gerekçelerle e, kayboluyor, e, yok oluyor. E, ve şu anda da yani bize e, MOPs'lardan öğren. Üç ay öncesinde gönderilen mektup bizim elimizde olmadığını çok çok zaman sonra öğrenebiliyoruz. Bunu e, öğrenmek, tespit etme şansımız yok. Yine dilekçeler, e, MOPs'ların yazdığı dilekçeler kurum dışına çıkarılmıyor dilekçelerden ötürü e, disiplin cezalarında artış olduğunu görmek mümkün. Kalabalık sebebiyle bir yani yandan da. Yani dilekçe hakkını kullandığı evet. için e, disiplin cezaları var. Bu e, açık hapishanelerde de çok sık e, aslında yaşanılan bir problem. Opuslar bize ararken hep anonim başvuru yapılmasını istiyor. Çünkü e, hı hı. infaz koruma memurları da idare de kapalı hapishane gönderilmekle sürekli tehdit ediyorlar. Evet. Bu nedenle dilekçe bozmaktır. yazamıyor. O evet. Bir yandan görüş ve telefona getirilen kısıtlamalar var en alt sınırda kullandırılıyor hı hı. kapasite sebebiyle artı sebebiyle sosyal sportif aktiviteler ve atölyelere çok fazla sınırlamalar getirildi sohbet hakkı yok. Ee, yine mopsların yazdığı kendi yazdıkları kişisel belgelere de el koyma Hı -hı. E, durumu var bu ajanda olabiliyor günlük olabiliyor ya da bir mopsun yazdığı eser oluyor Hı -hı. E, eseri gönderiyor dışarıya dışarıda basılıyor örneğin Hı -hı. basılan kendi eserini e, geri almak istediğinde mops e, hapishaneye gelmesini istediğinde mesela orada engelli karşılaşıldığı e, durumlarla e, karşılaştık süreç içerisinde Hı -hı. son dönemde yine şiddet kötü muameleinin çok fazla arttığını söylemek mümkün e, falaka domuz bağı gibi, kim e... yapıyor bunları infaz e... koruma evet, memurları evet. E... bu yönlü şikayet aldı kabadayak e... alet kullanarak zarar vermeye yönelik şikayetler geliyor e... mobuslar islemeye uğrama korkusu sebebiyle e... şikayet edemiyorlar e... bize de başvuru yapamıyorlar ...kendilerine zarar... ...Mopus'ların kendilerine zarar verdiği... ...çok fazla... ...yine başvuru alıyoruz... ...intihara maillik var... intihar girişimi de var... ...yakın e, zamanda da... Kayıtlara geçmiyor mu bunlar? Geçiyor ama mesela sayılara ulaşamıyoruz yine... E, ...bildiğimiz yakın zamanda bir mektup geldi örneğin... E, ...Mopus e, çok kötüyüm... ...mutlaka gelmenizi istiyorum... ...avukat gönderin dedikten sonra... ...ailesinin numarasını vermişti... ...ve ailesini aradığımızda... ...hapishanede intihar ettiğini öğrendik... Hı hı. E, ...yani bu gibi şeyler de çok... E, yani mobusun Hı -hı. tek başına kalamaz raporu olmasına rağmen tek başına tutulduğu durumlar e, söz konusu ve e, yani, mobusların kendisine çok sık zarar verdiği için işte, pil yuttuğunu e, jilet yuttuğunu kendisini sağlık kestiği gibi. Sağlık kurumuna sevk için mi? Oradan e, yani çıkabilmek oradaki oradaki için aslında çeşitli mi? sebepler de olabiliyor. Yani kendi Hı -hı. sağlık e, eğer bir ihlal varsa yani süreci anlatmak, aktarmak. bir yöntemi olabilir bunlar. Evet. Yani, Yaşamak bunlar. isminin azalması ya da oradan çıkabilmek için ya da dikkati ancak böyle çekebileceği evet. için Evet, evet olabilir. Yani dönemde... zaten otomatik getirdiği bir Kesin. şey var insan Kesinlikle. sağlığı üzerinde olumsuz etki var ya da bu yani sonuç alamama hali de mopusları çok fazla psikolojik olarak e, yıpratıyor şu an. E, hani iletişimde olduğumuzda mopusların psikolojilerinin de yine kötü <gülüyor> olduğunu gözlemlemek mümkün. Bu sebepten de kendilerine zarar veriyorlar. Dediğiniz gibi <gülüyor> sosyal çalışmacılar, psikolog sayısı çok az. Mopuslarla <gülüyor> yeterince görüşmeler yapılamıyor. Ya yani son dönemde LGBTİ+ mopusların çok fazla açlık grevin ölüm orucuna girdiğini <gülüyor> e, görüyoruz. Bu da aslında sonuçsuz kalmak ve e, yani herhangi bir e, sonucun olmaması sebebiyle kendisi üzerinden duygusu. bir yükseliyor. Evet. Etmek. Böyle bir eylemlilik halinin olduğunu söylemek mümkün. Ee, bir yine şikayet e, yani yine kötü muamele e, ve ayrımcılık e, olarak tecritin ee, bahsettiğimiz gibi hem diğer gibi semopuslarda e, da gördüğümüz yine Silivri 9'da e, mopsların tek kişilik hücreye e, alındığı örnekler var. E, mopsların avukatlı görüşmeleri e, hı hı. mahkeme kararlarını dinlenmesi, belgeler el konulması hı hı. E, durumu vardı. Bu e, 15'de ayrım yapıldı. Evet çok yoğundu. Evet. evet terörle mücadele varsa, belli suçlar varsa yapılabilir dedi danesi evet. mahkemesi açık bir şekilde. Dolayısıyla hala devam ediyor. <gülüyor> Hukuk bazı alanlarda yapılan müdahaleleri meşru ve olabilir e, orantılıdır. Ölçüldür evet. diye kabul ediyorsa o zaman idarede daha rahat davranabiliyor. Ve belki. tabii ki bu sizin şimdi çizdiğiniz bu cezaevi tablolarından sonra hı. gerçekten Aynan Hanım söylediği gibi bu cezaevi kaldırmak lazım. Hı hı. Yani bu tablo suçu yani yeni açıkça, işleyerek yani bastırmanın insan önlemenin. haklara evrensel beyannamesi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ndeki insanlara yani suçu ne olursa olsun kötü muameleye yasağının bir şekilde ihlali. Yani eğer böyleyse cezaevleri, böyleyse tutuk evleri, bu bu bu cezaevlerinin ve hukuk şey tutuk evlerinin hiçbir meşruiyet ha, bir de ispat olamaz. edemiyorlar evet. dışarıda dayak yiyen kötü muamele gören saldırıya uğrayan bir insan bir şekilde adli makamlara erişebiliyor hı hı. ama kapatılmış bir insanın kendisini örneğin çıplak arama yapıldığını ispat etmesi ya da evet. yerli yersiz koğuşunun baskına uğratılıp özel eşyalarının alındığını ya da kendisine verilen kitaplardan haberi bile olmuyor Aha. belki. Kendisine erişilmediğini ulaşılmadığını ispat etmesi mümkün değil. Çünkü e, birilerinin e, onu denetlemesi lazım ama denetim yoksa sivil toplum duyarsızsa ya da sivil topluma e, izin verilmiyorsa, olanak sağlanmıyorsa, resmi izleme kurları görevlerini icra evet. etmiyorlarsa... E o zaman nasıl ispat edebileceğiz? E ispat sorunu sivil, var. O yüzden kapatma kuruluşları, eşitsizliği. kuruluşları sizin evet. gibi onlara izin verilmesi lazım. Çünkü mesela Aynur Hanım söylediği gibi mesela üç kişilik bir koğuş Üç kişi var. Üç kişilik koğuşta akşam sayım yapacağız ayağa kalkın diyor. Ya üç kişi görüyorsun kapıdan görüyorsun. Evet. Niye ayağa kaldırıyor Ezmek için, bastırmak evet. için. Evet, yani, bir şey evet, yani, ben yani ben o şey. otoriteyi kabul ettirmek için ona herhangi kim olduğunu... ...tehlikeli olduğunu... Iı, ...ayırt edilmiş fark... E, ...ve böyle bir tablo da bu insanları toplumu tekrar kazandırmak... ...yani adi suçlar açısından da... E, ...mümkün değil... ...yeni suçlar, suçlular yaratmak... ...veya insanları işte kendi... E, kendini yok etmeye teşvik edici yani şartlar. Yani insanları niye suç işlemeye e, yönelttik? Toplum olarak sorumlumuz neydi? Niye bunu önleyemedik? Bundan sonra ne yaparsak önleriz diye bir e, tedavi edici iyileştirici tedavi lafında yani hı hı, hastalar hı. anlamında söylemiyorum. Yani Hatanın düzü onarma anlamında hı hı. söylüyorum. Onarıcı bir yaklaşım yerine toplumun sorumluluğunu kabul eden ve bu sorumluluğun hangi nedensellik içinde kişisel ya da toplumsal boyutuyla ortaya çıktığını anlamaya çalışmak yerine sen yaramazsın, sen kural dışısın, sen normal değilsin, seni toplumun dışına iteyim deniliyor. Üzerine de ondan sonra onların insan olması, bir kişi olması, birey olması unutulup onlara başka bir muamele, yani vatandaş muamelesi yapılmıyor. Hı. Halbuki insan Hakları Arpa Sözleşmesi'nin de Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin de ilgili sözleşmelerin kabul ettiği şey ne olursa olsun bir insanın kişi olarak Birey olarak insan olarak e, reddedilmeyecek bir şekilde asgari bir standart içinde yaşamasını sağlamak o güvenliği sağlamak toplumu ve devletin görevi siz o anlamda gerçekten e, önemli bir e, gözlemcilik yapıyorsunuz. Hı hı. Size saygılarımı sunuyorum buradan. <gülüyor> daha var zamanımız evet, zaman biz günler böyle modelimiz bozuldu. Sizin daha bitmedi sözünüz daha evet, söyleyeceklerinizi. Sizin bu çizdiğiniz tablo ve ilgilendiğiniz konu cezaevleri ve tutuk evleri hem suç işlediği isnat edilen kişiler ve bu nedenle tutuklanan kişiler hem de suç işlediği sonucuyla haklarında hüküm kurulan kişilerle ilgili aslında ceza hukukunun iki farklı görüşü var. Birincisi işte Dombroso diyor ki insanlar doğuştan suçlu doğar. Oysa başka bir görüş suçluları toplumun yarattığı özellikle adi suçlar açısından. ve Bizim daha belki programlarımızda söylemiştim işte ünlü Fransız avukat Jacques Verge'nin Türkiye'de yaptığı bir toplantıda söylediği bir söz vardı. Diyor ki yani her suç topluma yöneltilmiş bir sorudur. Dolayısıyla bu cezaevlerini doldurmak veya yeni cezaevleri yapmak yerine e, cezaevlerine koyduğunuz insanlarla ilgili toplumsal e, koşulları görmek, düzenlemek mesela sizin raporlarınız bu açıdan çok önemli ve sonuçta da Asıl özellikle adi suçlar açısından e, suçluların önlenmesini sağlayacak toplumsal koşulları yaratmak gerekiyor. E, evet, sizin e, tekrar de, dinlemeye devam evet. edelim. E, belki bir de şeyden de bahsetmek e, iyi olabilir Siyasi mobuslar hak arama, e, konusunda tabii e, daha, daha bilinçli e, bilinçliler ama adli mabuslar yapılan çıpla karamanın bile e, hak olduğunu bazen Bilinçinde farkında... Değil olmuyorlar e, ya da e, şiddete maruz kaldığında dayak yediğinde infaz koruma memuru tarafından bunun bir ihlal olduğunu bunun bir şikayet edilecek e, bir e, durumu olduğunu e, bazen e, bilmeyebiliyorlar. Yine açık hapishanelerden son dönemde çok fazla şikayet alıyoruz biz. Açık hapishanelerin de kapasitesi çok fazla. Mapuslar aslında dışarıyla ilişki kurabileceği işte daha aileleriyle kapalıya göre daha uzun konuşabileceği, telefonla da konuşabileceği izinlerin olduğu bir ve hani o topluma kazandırma sürecinin açık hapishanenin koşulları içerisinde yapılabileceğini düşünürsek... E, mopsların yine hiçbir e, şeyden, e, haktan faydalandırılmadığını, sosyal aktivitelerden faydalandırılmadığını, kapasite sebebiyle tüm mopsların dışarıda e, bazılarını çalıştın ama diğer geri kalan herkesin e, dışarıda Hı -hı. bekletildiğini, hiçbir şey yapmadan. Sandalyenin, masanın olmadığı, yemeğin olmadığı, e, kantinde Hı -hı. sebzeye, meyve, meyveye vesaire e, besinlere erişemediklerini... Hı hı. Ee, yine aynı sebepler, çalışamadıklarını, e, yine kalabalığın e, yemeklerini etkisiyle. yapabiliyorlar mı? E, e, yani mopuslara tabuldot e, hani hı hı. yemek veriliyor çoğun. E, onun hı hı. dışında da kantinden alabildiği kendilerinin o eski sistemdeki yok. gibi yemeklerini yapma olanakları yok. yok. Kendilerinin ee, bulduğu dahi yani çözümler var tabii ki sohbetler sırasında <gülüyor> <gülüyor> bazen onları dinliyoruz ilginç yöntemler var ama kuyol olarak sadece kantinden parayla satın alabileceği evet, var. ve Çay önüne ne yiyebileceği bir beslenme olanağı evet, var. Evet. Kettle'ın üzerinde gelen soğuk yemekleri de ısıtıyorlar değil mi? <gülüyor> e, Kettle'a izin veriliyor. Bazen e, ama hani e, çayın e, açık hapishanelerde duyduğumuz e, şeylerden bir tanesiydi bu. E, Hı -hı. Çayın da ücretli verildiğini ve mopusların zaten çok fazla e, ekonomik e, hı hı. sıkıntıları olduğunu e, söylemek çay mümkün. tüm para vermesi. Evet e, çayı bile içemediklerini e, söyleyebiliriz. Hı hı. E, bunun dışında son dönemde tartışılan af e, evet. tartışmalarıyla birlikte mopuslar... E, Çıkacaklarına dair de bir beklenti içerisindeler. ve evet. çok uzun zamandır bu Beklenti sürüyor. Travmatik bir hal Aldı evet, yani artık bu durum Yaşadıkları şikayetleri bu sebeple de aslında aktarmıyorlar Cizmin cezası almayayım Ki e, ak çıktığında Hı -hı. da Oradan çıkabileyim çıkayım. E, ve bu e, aslında yani böyle bir beklentinin olması da mubusu, hem hopusa hem de aileleri e, çok hı hı. fazla etkiledi. E, bunun çok e, olumsuz e, geri dönüşlerinde olduğunu görüyoruz. Ben bunu görüyoruz. şey diyorum, bu yani böyle af söylentileri çıkıp hem iktidar hem de iktidarın ortak e, e, parti tarafından her yerde tartışıldığı ortamda aslında cezaevinde bulunan tutuklu ve hükümlerin bir anlamda özgürlük tüneline sıkıştırıldığını, özgürlük tünelinde bekletildiğini, böyle bir o tüpün içine konduğunu düşünüyorum. Böyle bir psikolojik durum içinde olduklarını düşünüyorum. <gülüyor> Ee, ve hani bahsettiğimiz izleme <gülüyor> e, kurulları eğer MOPUS kendisi şikayet etmemişse MOPUS'la birebir görüşme e, yapmayabiliyor ya da yaparken yanında infaz kurma memuru da olabiliyor. Bu gibi durumlarda MOPUS'un e, şikayetin geri çektiği durumlar <gülüyor> e, görmek mümkün. Ya da izleme, i̇zleme kurulları uzlaştırma ve bastırma kurulları evet. olarak çalışıyor <gülüyor> olabilirler. Ya da izleme kurulları gidip hapishane idaresiyle sadece görüşme yapıyor ve mobuslarla görüşmüyor. Bu gibi durumlar oluşabiliyor. Hı hı. Yani e, biz e, mobuslardan aldığımız bilgileri e, şu an için bir veri tabanına işliyoruz. E, çok detaylı bilgiler tutuyoruz bu hapishanenin koşullarından yaşanan şikayetlere kadar. Hı hı. E, hani içeride izleme yapmamız mümkün olmadığı için biz dışarıdan gelen mektuplar hı hı. ve gelen başvurular üzerinde bir izleme faaliyeti sürdürmeye çalışıyoruz. ve Süreci takip etmeye çalışıyoruz. Hı hı. Bununla ilgili de Mart ayında bir rapor yayınlayacağız. Onun dışında da sizin de bahsettiğiniz gibi sivil toplum örgütlerinin de hapishanelerin içerisinde izleme yapabilme, en az hapsan içeri içerisine girebilme, girebilme. ve izinle kurdumları yapabilmek ya da ihbarı yapan kişiyle izin e, ...belli bir bürokratik izin sürecine bağlı olarak görüşebilmeniz gerekiyor. Evet, bizim de talebimiz e, bu. Hı hı. Çünkü e, dediğim gibi izleme kurulları ile iletişim kurmaya çalışıyoruz. Hı hı. E, çeşitli e, yine... Hı hı. E, Barolarla o, o. E, hı hı. bu süreci devam ettirmeye çalışıyoruz. Hı hı. E, nasıl izleme yapılmasıyla ilgili e, tartışmalarımız sürüyor. Hı hı. E, biz bir modül oluşturmaya çalışacağız. Hem tüm mopuslar hapishaneler için hem de e, özel ihtiyacı olan mopuslara yönelik. Hı hı. Böyle Öyle. sıralayabilirim. Anladım. Evet o zaman şöyle diyelim. Ne diyelim? Aynur Hanım siz kapısanesiz 2019'un sonuna geldiğimizde evet. e, hukuk güvenliği programı için neler söylemek istersiniz? Sonra ben de 1 iki. 2 şey eklemek istiyorum. Ee, dilerim daha az kötü haber veririz. Ee, i̇yi şeyler oluyor. Hukuk devleti olduğumuzu anımsadık. Adliye artık hukuk devletine yaraşan e, tedbirler alıyor, kararlar veriyor. İnsanları adliyeden haklarına erişerek, gülerek ee, ...rahatlamış olarak çıkarlar... İnşallah adliyeleri... ...hapishanelere geri okumaz diyorum... ...oralar iyi olursa... ...biz de dinleyicilerimizle bu program içinde... ...güzel şeyler paylaşırız. Evet ben de yani gelecek... ...yıl için... ...hukuk güvenliği açısından, adalet açısından... ...iyi şeyler... ...olsun diyorum... ...söz gelimi aslında... E, ...normatif olarak ihtiyaç... ...olmamakla beraber... ...siyasi bir irade taahhüt olarak... E, yeni yargı reformuyla e, bize e, söylenmek istenen özgürlüklerin bir an önce e, gelmesini, yargı üzerindeki gizli ya da açık tehditlerin ortadan kalkıp yargıçların e, adaletli, tarafsız, bağımsız kararlar verebilmesini, e, cezaevlerinde bulunan e, mahkum hükümlü ve tutukluların bir an evvel özgürlüklerine ailelerine, sevdiklerine yakınlarına kavuşmasını diliyorum. Tabii ki bu arada doğrusu özellikle siyasi suçlular açısından ifadeleri, düşüncelerinden dolayı tutuklu olanlar açısından Namık Kemal'in bu ünlü sözünü bu söylemeden geçemeyeceğim. Diyor ki ne efsun kârimisin ey düydar hürriyet esiri aşkın olduk gerçi kurtulduk esaretten aslında e, siyasi suçların çoğu düşüncelerini söylemekten çekinmiyorlar onları tutuklasanız bile onlar aslında ifadelerini e, söyleyebilmek düşüncelerini söyleyebilmek adına tut, cezaevlerine girmeye razılar. Ama o bunları daha çok özgürleştiriyor. Yine bu Namık Kemal'in hürriyet kasidesinden Osmanlıcasını e, değil ama Türkçesini çevirerek şunu söylemek istiyorum, aktarmak istiyorum. Üç kıtayla ilgili. Birinde diyor ki hürriyet savaşı korkulu ateşlerle dolu olsa gam değil. Yiğit olan bir can için gayret meydanından kaçar mı? diyor Namık Kemal. Yine Korkunun ve yalvarmanın uzağındayım. Benim indimde görevin menfaatten hakkım da hükümetin zulmünden üstündür diyor. Adaletsizlik ile zulüm ile hürriyet imha, hürriyeti imha etmek mümkündür. Eğer gücün yetiyorsa çalış insanlıktan idrak yeteneğini de kaldır. Yani insanların düşünce yeteneğini kaldıramayacağını göre daha adaletli, hukuk güvenliği sağlayan bir e, ülke için, dünya için uğraşmalı diyorum. Bütün sorumlular, siyasetçiler, adaletle yargıyla uğraşanlar tekrar adil, adaletli bir 2019 umudu. 2020. 2020 umudu. Ben de yaşasın toplumsal savunma diyorum ve son sözü Hilal Hanım'a veriyorum. Siz ne diyorsunuz? Davet <gülüyor> ettiğiniz için çok teşekkürler. Bizde yani dernek olarak da yaşanan bu sorunların çözümünü hapsetmenin alternatiflerinin tartışılması e, üzerinden görüyoruz. E, kişileri kapatmanın e, ve yine hapishane açmanın e, herhangi bir e, sorunu e, çözdüğünü düşünmüyoruz. Hapsetmenin alternatifleri üzerine bu alanda çok çalışan sivil toplum örgütleriyle bir araya gelinmesi e, gerektiğini, e, bunun üzerinde durulması gerektiğini düşünüyoruz. Biz sizi çok bir daha çağıracağız. Çok, çok teşekkür, çok, çok teşekkür <gülüyor> ediyoruz. Teşekkürler. E, 2020'de Adalet Umudu olan bir hukuk güvenliği programında buluşmak üzere Ey özgürlük hukuk güvenliği hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aynmur Tucel açık Radyo program destekçisi olun